Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gülşehak'ın. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Bu bölümden önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söylemek istiyorum. At kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda thisisstudio.com'dan da blog hesabımıza, web sitemize ulaşabilirsiniz. Ee, geçtiğimiz bölümde İstanbul Kadın Müzesi'nin konsept geliştiriciliğini ve kreatörlüğünü yürütmüş olan ve şu anda da İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin kreatörlüğünü yürüten sevgili Meral Akkent konuğumuzda ee, kendisiyle feminist kuran ve hareketin müzeciliğe yansımalarından, toplumsal cinsiyetten ve kadın müzelerini betimlemek için sıkıkla kullanılan bir ifade olan bine, binası olmayan müze kavramlarından bahsettik. Ee, aslında bunu... Mart'ın başında 8 Mart'ta denk getirmek istiyorduk ama geç olsun güç olmasın diyerek gerçekleştirdik bu bölümü. Bu bölümde ise biraz daha içi dönüp kendimizden bahsedeceğiz. Şu an e, Açık Radyo'nun destek haftasında da olduğumuz için biraz daha nedenlerimize ve sebeplerimize böyle yönlendiğimiz, kendimize baktığımız bir bölüm e, planladık sizler için. Öncelikle belki de şeyden bahsederiz, e, neden bunu düşündük, Açık Radyo'ya e, umduk da başladık gibi. Buna belki de şöyle ben hemen özelleştirme sürecini <gülüyor> e, şey diyebilirim. Neden bunu düşündük? Çünkü e, müzecilik bölümü öğrencileri olarak hani doktora öğrencileri olarak e, bilmiyorum çeyrek akademisyen denilebilir bence bize. E, <gülüyor> Müze alanında çok fazla bilgi var fakat içine kapanık bir alan. Ve bunun ben başkalarının da düşünmesi, duyması ve ilgilenebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani niş bir alan olabilir fakat her şeyle alakalı ve bunu paylaşmak, başkalarıyla paylaşmak çok daha keyif verici bir şey olabilir diye düşündüm. Ve hani özellikle pandemi döneminde malumunuz hepimiz dijitale yöneldik. Haliyle o dönemde de benim aklıma gelen şey ilk önce bunu sesli bir ortamda kayıtla insanların duyabileceği bir hale getirmekti. Ki zaten yurt dışında da bunun örneklerini gördüğüm için öyle bir şeye başlamıştım. Evet. Yurt dışındaki örnekleri de hani şey diye belki böyle bir gruplayabiliriz. Bir müzelerin kendilerinin hazırladıkları tematik koleksiyonlarla ilgili podcastler var. British Museum'un var mesela Membercast diye. Küratörlerin düzenlenen, düzenlenen sergiler hakkında, eserler hakkında konuştuğu bir podcast. Freud Museum'un var örneğin. Freud'un kitaplarından hareketli teorileri ve fikirlerine odaklanıyor bu programda. Bir de müzecilikteki güncel konuları ele alan podcast testler var. İkimizin de çok sevdiği Museo Pants gibi. Onlar da her ay bir müzecilik alanında bir profesyoneli ağırlık, kışkırtıcı ve alışılmışın dışında sorularla müzecilik pratiklerini tartışmaya açıyor. Hani nasıl yapıyorlar bunu? Son bölümden örnek vereyim. COVID'in müzelere etkisini sadece kurum olarak değil, çalışanlara, insan kaynakları açısından etkilerini de konuştular. Ve burada müze profesyonellerine, COVID'den etkilenen müze profesyonellerine maddi destek sağlamak için Museum Workers Speak tarafından yürüt, yürütülen müze işçileri yardım fonu hakkında da konuştular. Böyle günceli de yakalamaya çalıştığı için bizim yapmaya çalıştığımız içeriği de bu gruba dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Hatta mesela şey var şimdi sen British müziyumu ve sergileriyle alakalı şeylerin örnek verdin ya pardon Freud müziyumu British dedim. British müziyum beni aldı. <gülüyor> <gülüyor> şey var Türkiye'de de mesela Odunpazarı Modern Müzede sergileriyle alakalı kayıtlar yapıyor. Bu son sergileri maziye bakma mevzu derinledi ki sanatçılarının eserlerini nasıl böyle ilham aldıklarını ya da arkasında yatan şeyleri anlattıkları podcast serisi oluşturdular onlar da. Ya da şey, senin bahsettiğin kışkırtıcı yaklaşımda Türkiye'de görmedim ama mesela şey var White Cube diye bir podcast var ve şey yapıyorlar iki tane siyah küratör konuşuyor. Bu <gülüyor> çok manidar bence ve eminim manidar olması amacıyla da adlandırılmış bir şey. Siyahlar, ya dinlediğim, rast dinlediğim bir bölümde siyahların müze binalarında ya da küçükhanelerde varoluşu, hani bayağı embodiment, fiziksel olarak bile var olmalarının ne kadar zor olduğundan ya da işte nasıl karşılandığından falan bahsettikleri bir kayıtlı. Bu tarz kışkırtıcı ya da zihin açıcı olduklarını düşünüyorum. Ben biraz bilmiyorum sen nasıl karşılıyorsun ama. Kesinlikle hani ne yaptığımızı ve ne yapmak istediğimizi kendi aramızda sorgulamak için iyi bir yol. Hem dinlemek bu podcastleri hem de üretmek, üzerine konuşmak için tamamen katılıyorum sana. Böyle zihin açıcı bir yönü var ve farklı yönlere de götürebiliyor bizi bu sayede. Evet, hatta hemen kendi reklamımızı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nin bir canlı yayında da böyle görüştük, konuştuk müzeciler radyoda diyerek biz ne yapmaya çalışıyoruzdan bahsettik. Ve e, müzecilerin hem dijitalde hem sosyal medyada hem de pandemi döneminde varoluşlarından da bahsetmiştik. Ee, yani bilmiyorum şeyde de yine aynı konuya 80. kez atıf yapıyor olacağım ama Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nin pandemide müzecilik adlı bölümünde Nevin Hanım yine bu konuya da değinmişti senin o söylediğin ee, müzecilerin insan kaynakları açısından şey yapılması, ne denir ona, ele alınması bu konunun kısmına değinmişti. Hani bunu da mesela dijital olmasa ömrümde duyamayacağım bir sohbet konusu muhtemelen benim. Hani şu, her an her yerde olamıyorsun falan. Ee, şey Kaydımızı da dinleyebilirsiniz bu arada sevgili dinleyenler. <gülüyor> Müzecilik Meslekleri <gülüyor> Kuruluş Derneği'nin YouTube'unda bulabilirsiniz. Dilersen gençler şimdi kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra devam edelim. Sevgili açık radyo dinleyicileri, Ariel Pink ve Dan Funk'tan Baby dinliyoruz. Sevgili dinleyenler, ben Ayça Bayrakulu. Ben Emel Güşehakın. E, müzelik sohbetlerde beraberiz. Programın ilk bölümünde e, müzelik sohbetleri yapmamızın arkasında yatan nedenler, dünyadaki bu tarz içerik örnekleri ve MMK'deki konuşmamızdan çok kısaca bahsettik. E, şimdi biraz da gelecekten bahsetmek istiyoruz. hayallerimizde gelecekten bahsedeceğiz. İlk olarak bu programla, müzelik sohbetlerle ne yapmaya çalıştığımızı anlatacağız. Sen başlamak ister misin Gülşah? Yani aslında isterim çok güzel program olsun isterim. Müzecilik gelişsin isterim falan. Ya yapmaya <gülüyor> çalıştığımız şey benim hani programla aslında ulaşmaya çalıştığım tabii ki hani böyle ilk bir kısmında da bahsettiğim bu şeyi yaygınlaştırmak ve insanlara ulaştırmak ama benim en çok etkilendiğim yani başkalarıyla konuşurken fark ettiğim şey müze yani binasının, kavramının hep böyle bir elitizmle normal olmayanla ilişkilendirilmesi ve hani günlük yaşamı adapte edilemeyecek bir şeymiş gibi görünmesi yani ben açıkçası bunu kırabilmek isterim hani şunu da düşünüyorum bu programı dinleyenler muhtemelen alanla ilgili insanlar zaten hani ama bilmiyorum belki de random birinin hani, radyosuna denk düşeriz bizi duyar ve işte evet bu konuda ilginç falan der hani benim başlayacağım amacım buydu hala o hani bunu da tabi ki uzmanlığını edinmeye çalıştığımız şeye sırtımızı yaslayarak yapıyoruz. Bazen akademik kaçıyor olabiliriz. Ee, ama önemli olan niyeti diye düşünüyorum. <gülüyor> yani böyle. <gülüyor> evet haklısın şey gibi çorbada tızımızı olsun diyor. Ki, müzecilik çorbasında Şimdi ülkede pokurdayan. <gülüyor> hani yani şey müzecilikle çığır açacak değilim biliyorum. Yani değiliz hatta. Ama e, yine Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nin son e, konuşmasında Müzin for Future'da emek çok güzel bir şey söylemişti. E, hani müzeler dünyayı kurtarmayacak. E, e, ya Keşke kurtarsa ama kurtaramayacak ama bir şeyleri <gülüyor> değiştirebilir. Hani bir çocuk mesela işte müze binasına girdiğinde eser onda bir şey uyandırsa, hayatıyla bir bağlantı kursa ya da oraya tekrar gelmek istese en basit öz şekilde. Yani bu, bu program bence işlevini yerine getirmiş olacaktır yani. Umarım da oluyordur. Katılıyorum. Bu müzelerin e, özellikle 21. yüzyılda artık bir değişiklik geçirdiğini e, ziyaretçilerin de hissetmesi müzelerin geleceği için de çok önemli. Çünkü bu kurumlara neden olduğunu sorgulamaya başladığımızda geçerli e, nedenler de bulmamız lazım evet. varlıkları için. Bir yönü bu tabii ki bu programda kırmaya çalıştığımız tam da bahsettiğin o görünmez duvarlar müzelerin kapısının önünde duran ve insanları oraya girmekten alıkoyan diyelim zaman zaman bütün programlarımızda da bu görünmez engellerden bahsettik aslında. Bir yandan da hani alana yön, dönük ikimiz de müzecilik bölümünde doktora yaptığımız ve bu, bu konuda çok araştırıp okuduğumuz ve sen pratik olarak şu an bu işi de yapıyor olduğun için benim bir amacım da gizli amacım, ikincil amacım bu müze bilimle yani müzeciliğin teorisiyle müzecilik yapmak arasındaki ayrımı yakınlaştırmak. Yani bu ikisinin arasındaki sınırı belirsizleştirmek, i̇şte müze teorisi, müzeolojisi ise müze yapmak ve işte o sergileri pratikte yapılan müzecilik pratiklerini düşündüğümüzde bu müzeografi ise bu yapay ayrımı aslında bir şekilde belirsizleştirmek bu programla mümkün. Verdiğimiz örnekler aslında tam teorisinden bahsediyoruz. Pratikte nasıl olduğunda, Türkiye örneği, dünyadaki örneği derken e, zenginleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince diye düşünüyorum. Yani gizli amacım deyince ben bekliyorum ki böyle dünya müzeler müdürü olmak, e, köşeye dönmek, dünyanın en zengin müzesini yapmak falan ama e, yapmak istediğin şey amme hizmeti oldu ortaya çıktı. Yani katılıyorum bu e, Biraz da bilmiyorum. Hani uzmanlaşmak güzel bir şey. Bir müziyol olmak ya da bir müziyograf, hani uzmanlaşma konuda, e, konunun ehli olmak vesaire. Ama interdisipliner çalışmak da e, işi biraz daha farklı kılan bir şey bence. Ki hani günümüzde de adını, adını, bildiğimiz en önemli müzeciler genelde farklı alanlardan gelmiş insanlar oluyorlar. Hı. Ve hani şeye mesela dese ki işte ben bu Elif Hocanın mesela tezel tez te <gülüyor> danışmanımın söylediyse şey, hani Danışmanım nereden ama. pardon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nereden geldi önemli değil interdisipliner olması farklı açılarla ele alınmasını sağlıyor konunun yani. O açıdan hakikaten müzeyoloji ve müzioğrafi ayrımının senin de dediğin gibi incelmesi aradaki sınırın görünmez hali muhtemelen gelmez. Çünkü akademik yeni oldukça müzeyoloji kısmı her zaman var olmaya devam edecek. Hani sadece uygulamaya hiçbir zaman kalamayacak. Ama akademinin pratiğe hizmet etmesini sağlayacak yöntemler geliştirmek çok da iyi olacaktır diye düşünüyorum ben de. Yayının başında da bahsettiğimiz gibi Açık Radyo'nun destek haftasındayız. Sizlerden destek bekliyoruz. Daha güzel bir dijital ya da ne sessel dünya için Açık Radyo'nun uzun ömrüne devam edebilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Ben Emel Güşe Akın, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayça Baykalı, çok teşekkürler destekleriniz ve vakit ayırıp biz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.